Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aybüktuncel. 95.0 Açık Radyoda Mart ayının hukuk olayları Ümit Altayşla birlikte gündeme gelecek. Ee, belki de e, Şubat ayı e, programını yapamadık kendileriyle. Şubat ayının ve Mart ayının önemli olaylarından birisi de Ümit Altaş arkadaşımız e, Erzincan'da kar tatilinde e, kayak yapmaya çalışırken köprücük kemiğini kırdı. Ve e, e, büyük e, Türk tıbbının büyük çabalarıyla e, programımıza katılabilecek hale geldi. Her <gülüyor> Bir e, ben geçmiş olsun diyorum. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, evet, yani bir ay öyle ameliyat olma durum oldu ve bir ay zorunlu bir istirahat oldu. Ee, böylece Şubat ayını e, kaçırdık. E, tabii ki baya bir başlık vardı ama Mart ayını şimdi toparlamış oldum. Umarım bir kez daha tabii ki e, hastanelerle karşılaşmayız diye umuyorum. Ha, bu arada güzel haber e, Bahri abi, e, tabii bir de ikinci kez dayı oldum, onu da söyleyeyim. Evet, yani bu da bu da e, Mart ayının, Şubat ve Mart aylarının iyi haberlerinden biri. Evet, böylece gündemi bitirdik diyebilir miyiz yoksa? Çünkü hukuk gündemi bu kadar gündem, umut dolu değil. Gündem zaten e, dayı olduğun için, yeniden bir dayı olduğun için yeni başlıyor. Yani gündem yeni başlıyor, onu söyleyebilirim. <gülüyor> Çok teşekkürler. Bütün açık radyo dinleyicilerine de böylece merhaba demiş olalım. izninizle herhalde ben yine o klasik girişimize her ayın sonundakini yapayım. Yani tabii ki bu ayın gündemi de çok yoğun. Yani Türkiye her gün neredeyse hukuk konuşuyor. Tabii yani hukukun pozitif, iyileştirici veya nasıl olmalı noktasını değil. Var olan birçok e, siyasi e, en azından sorunu hukuka atfederek e, ve ne yazık ki hukuk alanında da çözüm bulmayarak hukuk konuşuyor. Yani aslında davaları konuşuyor. Açılmış davalar, soruşturmalar, konuşturmalar. E, fakat hala e, tabii ki geçtiğimiz senede her ay üzerine basarak söylediğimiz e, nasıl olması gerektiğini ilişkin Başlatılmış ve olgunlaşmış ne yazık ki henüz bir hukuk tartışması yok. Ama buna ilişkin acil bir ihtiyaç olduğu da ortada. Tabii ki bunun en başındaki kurumlardan bir tanesi açık radyo dinleyicileri ve bizlerin programını dinleyen özellikle dinleyeceğimiz çok yakından bilecekler. Biz anayasa mahkemesini, yeni üye atamalarını, oradaki dengeleri çokça konuştuk. E, o dengeler özellikle son dönemde yapılan atamalarla yani İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan gelen İrfan Fidan ve en son avukat e, kontenjanından gelen e, yine yeni üyeyle beraber e, değiştiğini ve bunun da ilerideki özellikle stratejik kararlarda önümüze çıkacağını çokça söylemişti. Evet. Zaten bunun çıktığı kararlar da olmuştu. Şimdi daha da açık görülmeye başlandı. E, neredeyse böyle stratejik öneme sahip olan kararlarda e, arası, aralarında e, Başkan Zühtü Aslındanın da olduğu altı üye genelde karşı oy kullanıyor. E, onun karşısında da tabii daha iktidar bloğuna e, yakın olduğu iddia edilen üyeler ise ee, onun karşısında bir blok oy kullanıyor. Ee, bunlar e, bu ay içerisinde verilen iki kararda da açık bir şekilde görülüyor. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Yani bireysel başvuruları ilişkin kararlarda elbette ki ortak e, oy birliğiyle kararlar alınıyor ama daha stratejik, e, daha tam oyunda tartışılan e, kararlarda bu ayın net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama için? şimdi Tabii iyi haber dayı oldun ee, tamam ama bir iyi haber daha var. Bütün bu yargı ve hukukla ilgili problemlerin sebebi olan eski adalet bakanı değişti yeni adalet bakanı geldi artık bundan sonra hukuk ve adalet ve de yargı güllük güleş gülistanlık olacak yani. Evet. Onu da e, izleyicilerimiz zaten e, tahmin ediyordur. Evet. Ya yani eskinin yedisi diyelim. Tabii ki Bekir Boğuz'dan özellikle... Evet, yani bu felkarade bir <gülüyor> e, adalet e, uygulamasıyla evet. e, fenazlayacağız. Öyle umut ediyorum. Ee, evet, <gülüyor> umutluyuz bugün. Doğru, Bahar geldi. Hazır dayı da olduk. <gülüyor> Bunlardan bir tanesi, bu dengeleri gördüğümüz kararlardan bir tanesi HSK kanunu ile ilgili anayasa mahkemesi önüne gelen bir dosyaydı. Kısaca şöyle özellikle 2016 yılında HSK kanunda değişiklik yapılmıştı ve kanunda kovuşturma ve yargılamanın tamamlanması için öngörülen hedef süreleri HSK'nın görüşe alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirleneceğine ilişkin bir düzenleme yapılmıştı. Hatay, zannedersem hata Asya Ceza Mahkemesi altı olması lazım. Onun itirazıyla e, yani bu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna dair itirazıyla e, bu düzenleme anayasa mahkemesi önüne geldi. Anayasa mahkemesi Mart ayında bu düzenleme ilişkin bir karar verdi e, ve oy çokluğuyla düzenlemenin anayasaya uygun olduğunu, iptalinin gerekmediğini karar verdi. E, tabii ki tahmin edeceğiniz üzere. Aralarında Başkan Züftü Aslan'ın da bulunduğu altı üye karşı oy kula. E, bu karşı oyun gerekçesi e, yargılamanın mahkul sürede tamamlanması zaten yargı mercilerinin görevlerinin başında gelmektedir. E, şeklinde e, söylendi ve e, şöyle devam etti karşı oyun gerekçesi. Uyulması gereken e, bu makul sürenin e, ne olduğuna yürütme organının karar vermesi anayasa 138. 8. maddede güvenceye alınan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesiyle bağdaşmamaktadır den. Yani e, makul süreyle ilgili olarak elbette ki bu zaten yargının en temel e, hedeflerinden birisi olmalı dendi. Fakat buna bakanın karar vermesini Anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Bu dengeyi burada net olarak gördük. Yine bir Mart ayında yine bu dengeyi gördüğümüz kararlardan bir tanesi de Ethem Sarısülü'nün başvurusuydu. Hatırlayacaksınız bir kısaca sadece hatırlatayım. Gezi eylemleri sırasında Ethem Sarısülü vurulmuştu. Bu kameralar tarafından da vurulma anı çekilmişti ve Oradaki silah kullanan polis, e, her şey açık benettim. E, yargılanmaya başlandı ve bu yargılamayla beraber nöbetçi mahkemeye e, ilk önce çıkarıldığında, nöbetçi mahkeme, e, tabii ki hemen arkasından yargılamada başlamadı biliyorsunuz uzunca bir süre sürdü, e, meşru müdafaa diyerek e, o aşamada sanık polisi serbest bırakmıştım. Daha sonra açılan davada sanık polis olası kaslı adam öldürmekten 7 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Yargıtay bu cezayı bozdu ve bu bozmayla beraber daha sonra yargılama da başka biriyle taşındı. Hatırlayacaksınız tanınmamak için sanık polis Peru o şeyler takmıştı bu şekilde basına yansımıştı. E neyse bu kez de e, bu Aksaray'a taşınan e, dosyayla ilgili Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi sanık polisi hakkında bu sefer 7 yıl 9 ay yerine 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ve bunu da 10.100 TL para cezasına çekti. Bu kez dosya tekrar Yargıtay. Yargıtay bu sefer bu miktarı az buldu. Yani bu kadar da değil dedi. E, ve yeniden karar oluştu. Bu kez de e, davayı yeniden gören mahkeme e, bu kez sınırın taksiyle aşılmasından 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ve para cezasına çevirerek 15.200 TL bir para cezası hükmetti. Şimdi bu anayasa mahkemesi önüne geldi. E, anayasa mahkemesi de e, Ethem Sarısül'ü e, vuran sanık polisi 15.200 TL adli para cezası verilmesini e, makum. İşte aralarında başkan Züttü Aslan'ın da üyeler e, Karşoy'un kullandı. Züttü Aslan e, Karşoy'un gerekçesinde e, yargıya müdahale edildiği izlenimi vardı dedi bu dosyada. Ve mahkemenin e, tarafsızlığı konusunda da teratikler oluşmuştur. E, Şeyh izinde gerekçe. Yani bu e, iki dosyada da anayasa mahkemesindeki e, bu dengenin ileriki dönemlerde daha da belirgin e, görüneceği e, izlenimi şimdiden oluştu. E, zannedersen bir yani, insan... yani anayasa mahkemesi kararları ile ilgili şöyle bir e, betimleme yapabilir miyiz? E, anayasa mahkemesindeki muhalefetin umut verici ee, karşıtlığına karşı e, çoğunluğun dayanılmaz ağırlığı <gülüyor> evet, evet, tabii ki. sürecek. sürecek. Ee, evet, tabii ki ama önümüzdeki sene zannedersen unutmayalım ki e, Başkan Zühti Aslan'ın da e, görev süresi e, doluyor ve e, yeniden başkanlık seçimi yapılacak ve bu tür karşılıklı eşit oylarda başkanın oyunun ağırlık e, taşıdığını unutmamak gerekir. Ama evet yani söylediğiniz e, tanımlama önemli. Bir de tabii ki bu sadece stratejik e, ülkenin siyasal e, e, konularında ilgilendiren bu tip kararların dışında da artık Anayasa Mahkemesi özellikle bireysel başvurulara ilişkin önemli bir merci konumuna gelmiş durumda. Çok sayıda başvuru yapılıyor. İşte tam Mart ayında Anayasa Mahkemesi önemli bir toplantı ve sempozyum düzenledi. Bireysel başvuruda iş yükü ve çözüm önerileri başlıklı bir konferansı ee, YouTube'dan canlı olarak e, yayınlandı. E, zannedersem hala kendi YouTube sitesinde de bu konferansın e, tamamını izleyebilirsiniz. İşte tam bu konferansta Başkan Züktütaş'tan e, bireysel başvurunun başladığı e, Eylül 2012 tarihinden itibaren bugüne kadar ee, toplam 383 bin civarında başvuru yapıldığını söylüyor. Çok önemli bir sayı ee, ve bunların bugüne kadar 310 bininin karara bağlandığını e, derdest ve karara bağlanmayı bekleyen 73 binin üzerinde başvuru olduğunu söylüyor. Tabi iş yükü ve benzeri alanın dışında da Anayasa Mahkemesi'nin özellikle ee, ne kadar önemli bir merci haline geldiği e, özellikle temel hak ve özgürlükler ve e, mahkemelerde ne kadar çok e, temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren ya da ihlal edildiği iddia edilen kararların çıktığını göstermesi açısından da çok önemli. Yani bu denge e, ileri aşamalarda sadece ülkenin siyasal e, veya stratejik önemli kararlarını imza atmanın dışında da bireylerin, vatandaşların temel hak ve özgürlükleri ilişkin karar alma durumuyla beraber de çok ciddi önem arz ediyor. Biz de zannedersem önümüzdeki aylarda bu meseleyi yine çokça konuşmaya devam edeceğiz. E tabii ki bu Anayasa Mahkemesi ile ilgili Sayın Devlet Bahçeli'nin düşünceleri hayata geçer. Ee, ve e, anayasa mahkemesi de kapatılırsak, ya yani o ölüyor kapatmak lazım bunu. Ee, belki bunları konuşmaya da ihtiyaç kalmayacaktır diye düşünüyorum ben de. <gülüyor> evet ama biz o zamana kadar herhalde bolca konuşacağız gibi gözüküyor. Ee, önemli önemli davalardan bir tanesiydi yine takip ettiğimiz davalardan. Evet. Elçip Kozağaçlı e, avukat, e, yine Avukat Park'ın timtik ve Oya tutuklu yargılandığı e, dosyanın duruşması vardı Mart ayında. E, yine e, tutuklu meslektaşlarımızın tutuk devamına karar verildi. E, duruşma bir Haziran'a ertelendi. Yine kamuoyunun yakından e, bildiği, bizim de programlarımızda... E, Fikri takibinde bulunduğumuz ve her ay anlatmaya çalıştığımız davalardan bir tanesi de Kobani davasıydı. Bu davanın 10. duruşma periyodu başladı. Periyot diyorum çünkü bildiğiniz gibi başladığı zaman bir hafta, iki hafta devam eden duruşmalar bunlar. Bu sefer periyodun 10. günündedir. Duruşma saati yani gün içerisinde kesintisiz duruşma 10 saati geçti neredeyse e tabii bu şekildeki uzun yargılamaların e, adil yargılanma hakkını ilişkin etkileri de ayrı bir tartışma konusu e, yani bu dosyada da hem dosyadaki e, çok sayıda e, şeyin olması evran olması bunlar inceleme süreleri hem hakimler hem avukatlar açısından e, ciddi bir tartışma konusuyken şimdi de tabi ki bir hafta boyunca devam eden günde 10 saate kadar çıkan duruşmalarda adil yargılanma kavramını yeniden tartışma konusu yaptı. Bu 10. duruşma periyodunda avukatların itirazlarına rağmen tanıklar dinlenmeye başladı. Bir ilginç ve bir taraftan da uzun süren yine böyle bir fikri takibi mücadelenin sonucu vermesi açısından da güzel bir haber. Ee, tabii meslektaşımız Avukat Seyit Sönmez'i de bu vesileyle tebrik edelim. Ee, Maraş'ta devlet sırrı kararına iptal kararı geldi. Yani şöyle özetleyelim. E, bütün açık radyo dinleyicileri e, hatırlayacaktır. E, belki yaş olarak o denk gelmeyenler de 78'de Türkiye yakın tarihine büyük katliamlarından birisi yaşandı. Maraş'ta 111 kişi ve Binlerce insan yaralandı. E, bu dava ile ilgili 80'li yıllarda sıkı yönetimde e, 84 sanıklı e, bir dava başladı ve 29 idamın e, 7 müebbet ve 221 kişiye 24 yıla kadar hapis cezası e, verilen bir e, yargılamaydı bu. E, tabii sanıkların hepsinin 91 yılında e, daha sonra e, serbest kaldığını da e, söylememiz gerekir. İşte Avukat Seyit Sönmez Maraşlı bir avukat, o da 2012 yılında Maraş davası dosyası, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda muhafaza edilen bir dosyaymış. Bu dosyayı incelemek için başvuru yapıyor fakat vekaleti yok denerek ilk önce reddediliyor. Ki ondan sonra da makul bir gerekçe hadi. ondan sonraki aşamasına göre karşılaştırılacak. E, bu seferde avukat sönmez e, katliamda ölenlerin yakınlarından gidip vekalet alıyor e, ve incelemek için dosyadan örnek almak için e, tekrar talepte bulunuyor dosya 165 klasör fakat sonrasında 255 klasör olduğu e, ortaya çıkıyor e, 165 klasörü olduğu sayfa başına da 85 kuruş e, olduğu söyleniyor bu bunu yatırması isteniyor Tab bu sefer e, Fotokopi ücretini topluyor ve yeniden başvuruyor. Fakat komutanlık bu kezde e, burada vekalet aldığı maktul yakınının davanın tarafı olmadığını söyleyip izin ver. Bu seferde e, avukat meslektaşımız davada sanık olan bir kişiyi buluyor ve dosyadan örnek almak istiyor. E, fakat bu kez de Krakowettler komutanlığı dosyada özel hayatın gizliliğini ihlal edebilecek ve devlet sırrı niteliğinde değerlendirilebilecek belge ve bilginin bulunma ihtimali olduğunuz gerekçesiyle yeniden talebi reddediyor. Bunun üzerine avukat Sönmez Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açıyor ve davanın kabulüne karar veriliyor. Sönmez haklı bulunuyor. Mahkeme kararında gizlilik dereceli açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarılıp Dosya inceleme talebiyle yerine getirilmeli diyor. Şimdi tabii burada hani ilk önce meslektaşımızı tebrik ediyorum. Fakat bir tarafta da şöyle bir şey var. Ne olur Bahri Bey orada hani siz bir şekilde aydınlatın bizleri. Çünkü bir dosya, bir dava dosyası bu ve bu dava dosyasında gizlilik olabilecek. Yani arada bu kadar süre geçtikten sonra dava dosyasına gizlilik oluşturabilecek e, nasıl bir şey olabilir, e, ibare olabilir? Çünkü açık yargılama olarak yapılmış tüm duruşmada e, her şey zabıtlı. Bu arada Maraş dosyasının da e, direkt olarak transkripsiyonun yapıldı yani ses kayıtlarının birebir e, dökülerek özellikle yer gösterme, keşif ve diğer alanlarda Yapıldığını da ayrıca belirtelim. İşte mahkeme burada bu gizlilik gerektiren şeyleri ayırın, gerisini verin diye e, karar veriyor. Bu noktada tabii ki meslektaşımızı da e, tebrik ediyoruz. Yani bu uzun süreli mücadelesiyle. E, fakat işte şimdi göreceğiz tabii ki e, talep ettiğinde neler var e, burada, neler konuşulmuş. Ama tekrar tabii ki yani size sormak istediğimde o. Mahkeme dosyasına girmiş bir e, belge nasıl gizliliği olur iddiasıyla savunmaya verilmez. Ne dersiniz Bahri E Şimdi e, e, usul 153. madde sanıyorum ceza mahkemenin usulü kanunu e, gizlilik kararı verilse bile e, daha ver, verilmiş olsa bile Dava açıldıktan sonra artık dosyadaki hiçbir şey davanın taraflarına ve özellikle avukatlara e, e, gizli olamaz. Böyle, böyle bir şey olamaz. E, zaten yıllardan beri tartıştığımız başka bir konu da devlet sırrı denilen şeyin ne olduğu konusu Devlet sırrının nasıl e, sır kabul edileceği, bunun nasıl korunacağı, bunu kimler tarafından, hangi kurul tarafından kabul edileceği, ne kadar süre devlet sırrı olarak kalacağı tartışması, bunun bir yasal normatif dayanağının olmaması meselesi e, tartışılmaktadır ama şu andaki mevcut yasal düzenlemeler içerisinde açık olan bir norm var ki devletin suç teşkil eden eylemleri hiçbir devlet sırrı olarak kabul edilemez. Eylem aslında devletin suç teşkil eden görevlilerinin, asker ya da sivil görevlilerinin hiçbir şeyi devlet sırrı olarak kabul edilemez. Yani bu ceza muhakemesini Kanunda da açıkça düzenlemiştir. Şu haliyle bile. Evet bu açık düzenlemeyi bu Kahramanmaraş olaylarının, Kahramanmaraş olaylarının Türkiye siyasi tarihi ve hukuk tarihi açısından önemi büyük. Çünkü arkasından işte bu Kahramanmaraş'tan sonra Türkiye'nin hemen hemen her yerinde sık yönetimler ilan edildi. Başta İstanbul Marmara bölgesi dahil olmak üzere. Ki arkasından hemen arkasından kısa bir süre sonra da 1980 darbesi geldi ve bu darbenin yapılışı öncesi işlenen birçok cinayetlerle ilgili olarak da e, Kenan Evren'in e, söylediği sözleri hepimiz hatırlıyoruz. Evet. Yani bu açık düzenlemelere rağmen sizin de altını çizdiğiniz bu açık düzenlemelere rağmen 2012'den yani 10 yıl boyunca bir avukat 78 yılında e, olmuş ve 80'de Yargılamasına başlanılmış bir dosyanın evraklarına ulaşamadı. Ne yazık ki hala 2022 yılında da buna ilişkin karar veren bir mahkemede gizlilik oluşturabilecek şeyleri ayırın, gerisini avukata verin şeklinde bir karar verdi. Onun için söylüyorum yani hukuk tartışması, geleceğe yönelik bir hukuk tartışmasının başlatılması nasıl bir hukuk, nasıl bir adalet? Her geçen gün daha da zaruri bir hal almaya başlıyorum. E, diğeri Uluslararası Örgütü e, 154 ülkede insan hakları alanında kaydedilen gelişmeleri değerlendirdiği raporunu yayınladı. E, tabii ki bu raporda yine Türkiye yani tahmin edeceğiniz üzere çok da olumlu bir noktada, bir gelişme kaydetme noktasında değerlendirilmedi. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden Çıkmasının altı çizildi ve e, aynı zamanda da e, yargı sisteminde derin kusurların giderilmediği muhaliflere, insan hakları savunucularına yönelik temelsiz soruşturmalar açıldığı da raporda belirtildi. E, Mart ayında aslında e, diğer önemli tartışmalardan bir tanesi hala meclisin gündeminde olan komisyondan geçip meclis genel kurulu gelen seçim kanunu tartışmasıydı. Zannedersem önümüzdeki e, aylar e, daha da yoğun tartışacağız. E, bu e, ne getirdiği, ne götürdüğü e, bu kavramlar tartışıldı, çeşitli yorumlar yapıldı. E, tabii ki gözümüze çarpan e, en azından bu Mart ayındaki tartışmalarda da daha çok altı çizilen konulardan e, bir tanesi, en kritik maddelerinden bir tanesi seçim kurullarının yeniden belirlenmesiydi. Hatırlayacaksınız burada kıdemli hakim uygulamasına son veriliyor. İl ve ilçe seçim kurulları başkanları kura ile belirlenecek ve bu kadar il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları oradaki en kıdemli hakimler yapıyordu. Buna seçim güvenliği açısından bu durum sorunlu görüldü ve buna ilişkin yorumlar yapıldı. Çünkü Sonuçta bu kura e, noktasını yapacak olan da yine yürütmenin e, elinde olan ve hakim olduğu seçim Adalet Komisyonu olarak söylendi. E, tabii ki bu kura yapacak Adalet Komisyonu e, üyelerinin özellikle ESK üyeleri arasında hatırlayacaksınız e, dairelerdeki atamalarına dikkat çekmiştik 4-5 ay önce. E, bu ESK tarafından yapılmış. Aynı zamanda da kuralı, kurula katılmak istemeyen yani? hakimlerine dilekçe verilip çekileceğini burada da ilişkin düzenlemeler geçirdi. Burada da özellikle şunun altı çizildi Yani mümkün olduğu kadar özellikle hakim güvencesine zaten sahip olmayan hakimler veya iktidarın aleyhine karar verebilme ihtimali olan hakimlerin bu görevi almaktan çekineceği. Ee, ve birçoğunun da dilekçe vererek e, bu komisyonlarda görev almak istemeyeceği, bu kurallara dahil olmayacağına dair e, tespitler vardı. E, bu arada 10 yıl kıdemli e, hakimler bu kuraya girebilecek. E, özellikle e, bu şekilde de son dönemde e, özellikle AKP döneminde yargı alan hakimlerinde görev almasının önü açıldı e, belirtildi. E, tabii bir Diğer şey bu seçim kurulları da kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde kura yöntemiyle yenilenecek. E, fakat değişikliklerin seçime bir yıl kala uygulanmasını anayasa aykırı olduğu da bir tartışma konusu haline getirdi. Tabii en fazla tartışılan konulardan bir tanesi. E, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, uyum çerçevesinde yapılan e, bu düzenlemeyle Cumhurbaşkanı seçim yasakları muafiyetini getirmesi oldu. E, tabii biraz daha stratejik ve farklı görüşlerin olduğu düzenlemelerden bir tanesi de bu seçim kanunu tasarısı içerisinde e, siyasi partilerin seçime girmesi için bildiğimiz gibi parlamentoda grubunun bulunması veya illerin en az yarısından fazlasında örgütlenmesi koşulu aranıyordu teklifte grubu bulunma koşulu kaldırıldı. Ee, buradaki gerekçeye ilişkin olarak da özellikle milletvekili transferleriyle yeni partilerin seçime girmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği. Çünkü e, Deva gibi, Gelecek Partisi gibi partilerin e, AKP'nin mevcut e, milletvekillerinden transfer edebileceği, bunun zayıflatacağı gibi iddialar da da Tabii. E, Diğer bütün bunların sonuçlarını özellikle zannedersem önümüzdeki aylarda yani olası ihtimal sonuçlarını neler olabileceğini önümüzdeki aylarda daha net konuşacağız. Özellikle genel kurulda taslağın artık bir kanuna dönüşmesinden sonra. Önemli bir soruşturma vardı Mart ayında Doğu Çevre'den Alican Can Uludağ'ın haberiyle haberdi. Ata dediler ata dedeler örgütü. Ee, bu soruşturma kapsamında aralarında Kobani davasının eski hakimi de olan Selahattin Demirtaş'ın sanık olarak yargılandığı e, davanın da hakimi olan e, bir hakim ilk e, gözaltına alındı ve sonrasında ev hapsine e, alınarak adli kontrol şartıyla bırakıldı. Bir savcı ise tutuklandı bu dosya kapsamında kendilerini örgüt kendilerini derin devletin ekonomik istihbarat ayağı olarak e, tanıttığı soruşturma belgelerine e, yansımış. E, yine dosyadaki bilgilere göre de toplantılarda örgüt yöneticileri kendilerini e, ya yani kendilerine referans olarak Bahçeli, Soylu, Hakan Fidan gibi isimleri e, gösteriyorlarmış. Ne kadar genişleyecek e, ve bu soruşturmada ne kadar ileri gidilecek bir soru ayda göreceğiz ama önemli bir soruşturmaydı Ata Dedeler Örgütü soruşturması Evet ee, Şimdi, İsterseniz bir ara verelim mi müzikal? Olur olur tabii ki Şimdi tabii bu seçtiğimiz şarkı Türkiye'nin ve dünyanın ahvaline çok uygun değil ama mevsim, o mevsim e bir de e, yeni dayı, dayı oldunuz. Bunun için bu Bahar'a ilişkin bir şarkı e, düşündüm. O da e, Güftesi Vecdi Bingöl'e, Bestesi Münir Nurettin Selçuk'a ait. Ras makamında bir yürük semavi. Erdi Bahar sardı yine Neşe Cihan'ı. Bakalım sarmış mı? 95.0 açık radyoda. Mart ayının hukuk olaylarını Ümit Altaş arkadaşımız özetliyor. Konuşuyoruz. Ee, yani evet mevsim bahar ama e, haberler pek. <gülüyor> bahar yani evet hukuk, hukuk, gündemini, hukuk gündemini bir türlü bahara çeviremedik e, memleketimizde. Ama söyledim Adalet Bakanı değişti bundan sonra... <gülüyor> Yani evet o da bir bu tamam ben yine şeyi tercih ederim hem Güneş hem de yeni gelen yeğenim Ali adıyeni <gülüyor> çünkü Adalet Bakanı evet, yani zorluyorum zorluyorum yine bahara çevirmiyor yani kışı ama umarım sizin dediğiniz gibi olur. Yani Bak Abdülhamit Gül'den sonra yeni Adalet Bakanının geçmişine baktığımızda çok umut verici bir tablo görmüyor musun? Ben yani bahar geldi Nisan geldi umutlu olabiliriz diye düşünüyorum ama yine siz pek umutlu görünmüyorsunuz. Yani ben tabii ki sizin kıdeminize, tecrübenize saygı duyarak e, beklemeyi tercih ediyorum. Yani peşinden bir şey söylememeyi. E bir de tabii İçişleri Bakanı ile atışmaları olacak mı olmayacak mı onları da bir bakmak gerekiyor. Çünkü hatırlayacaksınız bir önceki Adalet Bakanı son virajlıkta e, biraz daha böyle e, özellikle İçişleri bakanı böyle e, hukukla ilgili olan e, o güzel yorumları karşısında e, bir hayli o da karşı yorumlarda bulunmuş der seferinde hukuk devleti vurgusu. Bir önceki Adalet Bakanı'nın bizim, hukusu... bizim gibi eskiler sizin gibi böyle e, e, yani her şeyi bekleyelim görelim diyen gençlere <gülüyor> mü, müde bir müde bir insan diye tarif ederler. Eh yani e, hakikaten tedbirli olmakta da yarar var. E, o zaman <gülüyor> evet. Biz, bir sonraki ayda e, yeni Adalet Bakanımızın e, yaratacağı bu olumlu havayı tekrar değerlendirelim. E, tabii bu güzel bu har şarkısından sonra yine hukuk gündemine girince ister istemez e, tabii ki a, biraz daha fakat e, yani olumsuz noktalar gidiyoruz. Hayatın tanesi... gerçekleriyle yüz yüze geleceğiz diyorsunuz. Ya, ya hukukum gerçekleri. Tabii hayatın gerçeklerinin aslında bahar olması diliyoruz. İşte bunlardan bir tanesi Musa Anter cinayeti davası. Hatırlayacaksınız Musa Anter cinayeti davasında 30 yıllık zaman ışığımı 20 Eylül'de doluyor ve Musa Anter cinayeti davası zaman aşımı tehlikesiyle karşı karşıya. Yani 20 Eylül'e kadar karar verilmezse bu dosyada, bu önemli davada zaman aşımı sebebiyle düşme tehlikesiyle karşı karşıya yapacak. Aslında adım adımda bu zaman aşımı alanı zorlandığı gibi biraz kısa tarihçesine bakıldığında dosyanın. Ki dosya Önce JITEM gibi başka faali meçhul davalarla e, birleştirdi. Şimdi JITEM davası 16 formatlı bir JITEM ana davası. E, ve onunla beraber bir de zorla, zorla kaybedilen Ayten Öztürk dosyası da burla, e, bu dosyayla birleştirilince e, zaten yavaş ilerleyen dosya. Neredeyse hiç ilerlemez durumu. E, 30 yıl geçti cinayetin üzerinde. E, tabii şu anda Öndeki en önemli engel yurt dışında bulunan bir sanığın savunmasını alınamamış olması. Orada savunmasını vereceği belirtilmesine rağmen Adalet Bakanlığı'na hala yazısı beklenmesine rağmen yani bu sanık adlı Kadir Aykan hatırlayacaksınız daha önce de itiraflarda bulunmuştu bu dosyayla ilgili. Hala bakanlıktan yazı bekleniyor ve. Dosyanın avukatları da Adalet Bakanlığı dosyanın ilerlemesini engellediğini önünde zaman aşımına gitmesi için bilerek yavaşlattığı şeklinde iddiada bulunuyor. Umarım tabii bu tip dosyalarda zaman aşımı zaten olması gerekiyor. Bakanlık, bakanlık belki de bu istenilen bilgi ve belgeler konusunda devlet sırrı var mı yok mudur onu düşünüyordur. Bu avukat arkadaşın da bu şeysi yani iddiası nasıl <gülüyor> doğru lazım. Doğru ya devlet <gülüyor> sırrı varsa yani. Yani. çünkü bu, bu hakikaten e, belli ki bir devletin sırrı bu cinayet. Evet. Yani başka türlü <gülüyor> hani anlamak mümkün değil. Yani 30 yıllık zaman aşımı 20 Eylül'de e, dolacak bu dosyanın. Bunu da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ee, Ankara Barosu'nda bir hareketlenme var. Siz de takip etmişsinizdir barbi. Ee, Ankara Barosu Başkanı Barolar Birliği, Ankara Barosu Başkanı Barolar Birliği'ne başkan olarak seçildikten sonra Kemal Koraner Ankara Barosu Başkanı olmuştu. Görevinden istifa etti. Ee, i̇stifa gerekçesi olarak e, Baro yönetiminin işkence raporunu yayınlanmamasını üç kurum başkanının görevden alınmasını ve avukatlara aidatlarınızı ödeye yazı göndermesi olduğu belirtildi. Ankara Barosu'nda bir hareketlilik var. Özellikle bu işkence raporunun yayınlanmaması konusunda basına da yansıdı. Buna ilişkin haberler. Bir soru ayda zannedersem bu tartışma büyüyerek devam etmeye başlayacak. E, evet ama... Biliyorsunuz pandemi döneminde baroların özellikle büyük baroların genel kurulları yapılamamıştı. Bu engellenmişti ve bu geçtiğimiz yaz sonu yani Ekim ayında bu ertelenen genel kurullar yapıldı ama yasadaki iki yıllık süre ee, dolmak üzere olduğu için ve dolacağı için bu Ekim'de e, yani bir yıl e, henüz e, dolmadan e, yasadaki süreye uygun genel kurullar yapılacak e, illerdeki barolarda. Dolayısıyla e, Ankara Barosu'ndaki bu istifanın da e, önemli sonuçları olacağını düşünüyoruz ve elbette ki Gökku Bey altında hiçbir şey gizli kalmayacak ve bu işkence raporu da bir şekilde kamuoyunun bilgisine ulaşacak diye düşünüyorum. Bir baronun neden işkence raporunu kamuoyuyla paylaşmadığı da bir tartışma konusu, bir soru olarak bir kenarda dursun tabii Çokça tartıştık bu Rusya ve Ukrayna savaşı ile beraber Montreux'u. Fakat e, önemli bir dava vardı. Belki onu göz ardı ettik. E, hatırlayacaksınız bu e, savaş başlamadan önce e, iktidarın Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açması süreci vardı. Ve bu Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni e, yani gerekli görmediğine ilişkin, zannedersen meclis e, başkanı da aralarında bulunduğu beyanatların arkasından e, emekli amiraller bir bildiri yayınlamıştı. E, yaklaşık 103 amiraldir zannedersem altında da imzası vardı ve hemen arkasından e, soruşturma başlatılmış e, çok ciddi tepkiler verilmişti. E, anayasal düzene karşı suç işlemekten de e, bu amiraller hakkında 12, 12 yıla kadar hapis istemiyle Dava açıldı. E, bir taraftan e, Möntre ve e, bu sözleşmenin maddelerini gerekçe olarak kullanırken bir taraftan da e, bu sözleşmenin önemine ilişkin olan e, bir bildiri yayınladıkları gerekçesiyle 103 e, amirenin yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı e, Mart ayında. Ankara 20 ağır ceza mayı. E, tabii sanık amiraller e, yine bu Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa da e, göndermeler yaparak bildirinin ne kadar önemli olduğunu ve önemini tekrar ortaya koyan açıklamalarda bulundular. E, derhal berat sisteminde e, bulundu e, avukatlar. E, diğer bir dava önemli bir dava ayrıntılı olarak e, programımızda da konuşulduğu için e, davanın avukatlarından Tora Pekin'in katıldığı e, programda Osman Kavala gezi davasıydı eee kovaların tutukluk halinin devamına karar verildi ve duruşma 22 Nisan'a ertelendi. Savcı mütaylasındı. Osman Davalı ile Mücella yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet istedi. Eee 22 Nisan'da da e, bu duruşmayı, bu dosyayı ya yakından takip etmeye devam edeceğiz ama ayrıntılı olarak e, geçtiğimiz Programlarda zaten konuşuldu, tartışıldı. Bu dosya ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak isteyen dinleyicilerimiz Açık Radyo Sitesinin podcasti üzerinden de o programın kaydına zannedersem erişebilirler. Tabii bu arada Nisanın 21'ine kalan bu duruşmadan önce çünkü yasadaki ceza muhakemeleri kanunu Yasasındaki düzenlemeden dolayı e, tutuklu sanıkların tutukluluk durumunun mahkemece 30 gün içinde incelenmesi lazım. Ve bu yani e, duruşmada da incelenebilir. Fakat tutukluluğun inceleme günü olarak mahkeme 15 Nisan'ı koydu. E, bu, bununla ilgili ben gene bu e, şey... E, Umutkar ve optimist tutumumla bu iyiye işaret diye böyle yorumlar yaptım. Çünkü yani niye önceden böyle 15'inde tutukluk durumu inceleniyor? 15 ile 20 günündeki duruşma arasında ne var? Yani bu, bu duruşmada incelenir tutukluk durumu. Bir bu konuda işte e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin e, hükümetten istediği e, cevap 19 Nisan'da sanıyorum doluyor. Bu nedenle e, acaba bu cevap vermeden evvel bir sürpriz e, tahliye kararı mı çıkacak diye düşünmüyor değilim. Tabii ki e, son duruşmada ee, usulü itirazlar yapıldı. Sizin de sözün ettiğiniz programda Torap konuştuğumuzda bu davada yargılamanın yapılmadığını yani ceza muhakemesi e, usulü açısından ceza muhakemesinin morfolojisi açısından e, ne e, mahkemenin kendi delillerinin veya işte iddia makamının delillerinin ne de e, sanıkların e, delillerinin tartışılmadığını e, ve bunların e, toplanıp tartışılmadan karar verilemeyeceğini son duruşmada e, müdafiler e, söyledi. Sadece Kavala'nın avukatları değil diğer sanık müdafileri de e, bunları söyledi. Bunlar reddoldu ve sanık ve müdafilerine son duruşmada savunmalarını hazırlamak için süre verildi. Ama daha evvel beraat kararı verilen Gezi davasında istinafın bölge adli mahkemesi istinaf dairesinin verdiği bozma kararını gerekçeleri yerine getirilmedi. Hı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin çarşı davasıyla ilgili bozma sebebinin e, gereği e, icra edilmedi ve bu iki dosya bir birleştirildi bir de tefrik edildi. E, bu, bu durumda yani mahkemenin bana göre yeniden beraat kararı dışında bir karar verebilmesi usulen mümkün değil. E, yani savunmaları dinledikten sonra beraber kararı verecek idiyse bile e, bu 21'den evvel e, bu tutukluluğun e, durumunun değerlendirilmesi sonucunda sürpriz bir karar çıkabilir diye düşünüyorum doğrultu. E, sadece şeyi sormak istedim e, Bahri Bey. Sizin bugünkü bu iyimser tutumunuz, e, umutvari konuşmalarınız... E, Adalet Bakanımızın yenilenmesinden bir yani, evet. yoksa bahar geldi benim ikinci kez dayı olmamdan mı yoksa Cumhurbaşkanı'nın tavsiyesine uyup günde bir kez de olsa manda yoğurdu yemekten mi kaynaklı? Hepsi var bu arada tabii yani e, bütün bu e, iyiye işaretlerin yanında ciddi bir işaret daha var bilmiyorum ne kadar etkili olur ama böyle konuşanlar hep. Adalet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden uzaklaştırıldı. Ee, yani önemli e, bir takım e, Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri bu e, Kavala ve e, Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlarla ilgili bir çözüm yolu bulunmalıdır diye açıklamalar yaptılar. E bu da benim yani şey, umut var tutumumu pekiştiriyor. Senin de bence isminden dolayı bu durumda ümitli olman gerekiyor. Tabii ki ben isteye isteye sizin tarafa doğru koşuyorum. Bir tane böyle yine olayla tabii yani böyle, Umutsuzluğa sürüklemesin ama ne yazık ki vakalardan tanesi Biliyorsunuz e, gazeteci Sedef Tabaş e, bu içerisinde e, yani cezaevinden çıktı sonuçta. E, ama tutuklu haliyle beraber e, geçirdiği süreyi göz önüne aldığını. Fakat onun ifade ettiği ve tutuklamasının gerekçesi olan e, ifadeyi Sadece paylaştığı için kendi Facebook sayfasında 70 yaşındaki emekli bir vatandaş mı sefer tutuklandı? Geçmiş olsun Sedef Hanım deyip aynı mesajını sadece paylaştığı için ve tutuklama kararında da ikinci savcılık soruşturma aşamasında adli kontrol şartıyla serbest bırakırken sonrasında savcının itiraz etmesi Üzerine tutuklandı ve tutuklama e, kararında gerekçi olarak yani neden adli kontrol hükümleri değil de bu uygulandı deyince adli kontrol hükümleri yeterli denetimi sağlamadı. Atılı suçun ceza miktarı karşısında tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu belirtildi ve cezaevine gönderildi. 70 yaşındaki emekli bir vatandaş sadece Sedef Kabaş'ın sözlerini paylaştığı gerekçesiyle. Biz burada ısrarla birkaç kez söyledik Vedat Şorli kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve bu karar üzerinden anayasa 90. madde uyarınca e, TCK 299 ile ilgili e, yapılan e, yapılan yargıların hepsinin düşmesi gerektiğini. Ya bırakın e, tutuklama e, gerekçesi olmasın hepsinin düşmesi gerektiğini ifade ettim ama gördüğünüz gibi tutuklamalar hala devam ediyor. Ama Yeni Adalet Bakanımız eminiz ki e, bunlara bir son verecek. E, tabii. E, ve son olarak belki e, çünkü programımız yine bu ayın hukuk gündemin tamamını anlatmaya e, iz, izin veren bir süre değil. Çünkü çok çok da fazla. Yani i̇ki saat de olsa belki büyük bir ihtimalle iki saatin sonunda yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Çünkü gerçekten çok başlıklar. Evet. Türkiye Elektrik İdare Anonim Şirketinin e, özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin 2021'de bir e, cumhurbaşkanlığı kararı vardı. E, biliyorsunuz e, bu kurum üretilen elektriğin dağıtım şebekesini iletmekten sorumlu ve e, Kamuoyunun gündemine gelmesi ise özellikle İsparta'daki e, yaşanan e, e, kar yağışı sonrasındaki elektrik kesintileriyle ilgili gelmişti. Ee, bu kurumun önemi, bu kurumun faaliyetinin. Burada bu kurumun ne kabahati var? Kar yağdı. Ee, evet ama şimdi biliyorsunuz buna ilişkin elektrik mühendisleri odası dava açtı Cumhurbaşkanlığı kararına. Bu kurumun özelleştirilmesine ilişkin. Çünkü özelleştirilmiş ve özel kurumlar aracılığıyla yürütülen hizmetlerdeki aksaklıkların ve bunların denetimi ve bu noktadaki eksikliklere de dikkat çekerek e, e, ve, hizmetin aksaması değil mi? Evet yani ekonominin can damarı oldu ve tekel e, durumu da vurgulandı. E, Danıştay 13. 13. daire önüne geldi ve yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verdi. 13. daire e, oy çokluğuyla hayır dedi. E, bu özelleştirme e, uygundur. E, Hukuka uygundur özelleştirme kapsamına alınması diye söyledi. Fakat iki üye Buna muhalefet etti ve özellikle bu kurumun tekel durumuna işaret etti. Son olarak süremiz bitti ama Vladimir Putin'in saldırdanlık suçunu Kovuşturacak özel bir mahkeme kurulması çağrısında da bulunulduğunu söylemiş olalım. Çağrıcı olarak da dört eski başbakan, Britanya'nın iki eski başbakanı ve Avustralya'nın iki eski başbakanı var çağrıcılar arasında. E, Nömbel askeri mahkemelerine de değinerek böyle bir çağrı yapıyorlar. E, bu aylık benden bu kadar en azından çıktı işte Evet, bahar hoş geldi diyelim, ama e, barış da e, gelsin tez zamanda, hukuk da gelsin, hukuk umudumuzla bitmesin, hukuk güvenliği ihtiyacımız e, hiç e, bitmesin zaten. Ee, o zaman izleyicilerimize yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyelim. Sana tekrar geçmiş olsun diyorum sevgili Çok olmuş. teşekkürler. Ee, Ruby arkadaşımıza ve kayıtlamaya geçen açık radyodaki arkadaşlara da ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunalım. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.